İstigase, tevessül ve Teberruk başlıklı konumuzu e, kaldığımız yerden devam edeceğiz, işleyeceğiz. Bundan önce bu konuyu işlerken ifade etmiştik, demiştik ki, Selefilerle tasavvufçular arasında Ali Hoşafçı diye bilinen Mahmud Efendi çevresinin, çevresinden birinin, taleme aldığı bir kitaba verilen bir reddiye vardı. Bunu da Orhan Kurugöllü hocamız, kardeşimiz e, böyle bir çalışma yapmıştı. Allah Azze ve Celle bu çalışmayı kendisinden kabul etsin ve biz de bu çalışmayı burada ders olarak e, işlemeyi uygun gördük. Ve bunu işlerken de mukaddimelerde bulunmuştuk ve bu mukaddimelerde şirk nedir ve bunun tanımını yapmıştın yapmıştık yine ikinci mukaddimede ise tevhidi anlatmıştık yani la ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini yani tevhid ve şirk bilinirse istigase konularının tevessül konular, konularının daha iyi anlaşılacağı kanaati vardı Dolayısıyla böyle bir hazırlık yapılmıştı, mukaddimeler yapılmıştı ve son olarak Üçüncü mukaddimede sünnet ve bidatı e, konu etmiştik. E, ve onun akabinde bu üç husus açıklandıktan sonra Hoşafçı'ya ve onun kitabında kaleme aldığı sayfa numarasını belirterek bazı cevaplar vermiştik. Mesela onun birlik ve beraberlik çağrısından ne kastettiğini, onun tevazusunu, kaynakları, hoşafçının kaynakları ve objektiflik iddiasını, eserin engin bir derleme e, mahsulü olduğu, ama tabii biz bunun bir dertlenme diye ifade etmişti Orhan Hoca. Yine onun, onların tevessül tanımlarından ne kastettiklerini ve vahhabi ve Selefilik başlığıyla yine bunları dile getirmiş. Bugün de inşallah Hoşafçı'nın Selefilere iftiraları başlığıyla konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ehl-i Sünnet'in zat ile tevesül etme ile alakalı inancı, bunun meşru olmayan bir bid'at olmasından ibarettir. Dolayısıyla biliyorsunuz, biz önceki derste bunu ifade etmiştik. Demiştik ki, onlar tevessüle, şer'i tevessüle batıl bir tanım yapmak karar. Tevessülü biz tanımlarken, bunun içerisinde biliyorsunuz, demiştik ki, salih amellerle tevessül Allah subhanehu ve teala'nın isimleriyle tevessül ve yine kişinin kardeşinden salih bildiği kimselerden dua istemesi gibi tanımlamıştık ancak onlar yaptıkları tanımda maalesef peygamberlerden onların kabirlerinden veya salih kimselerden yani zatlar ile tevessül gibi bir tevessül tanımı yaptıklarını ifade etmiştik ancak Ehl-i Sünnet'in zat ile tevessül etme ile alakalı inancı, yani Ehl-i Sünnet'in bu konudaki inancı, bunun meşru olmayan bir bidat olmasından ibarettir. Yani bu konuyla ilgili inancımız batıl bir bidattır. Sayfa 118'de şöyle diyor Hoşafçı filancanın hürmetine diye yapılan tevessül bid'attır derlerse, ifadesinden açıkça anlaşıldığı gibi, selefilerin inancının böyle olduğunu, hoşafçı da pekala bilmektedir. Yani, hoşafçı bizzat aslında, selefilerin, Falan canın hürmetine diye yapılan tevessül bid'attır dediklerini iyi bilmekte ve bunu sayfa 118'de belirtmektedir. Bununla beraber kitabında defalarca örneğin sayfa 46'da elindeki delillere dayanarak doğru şekilde dua edip isteyenle yanlış hatta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 Zat ile tevessülü kabul etmeyen selefiler dikkat edelim buraya sayfa yüzde şöyle demiş Zat ile tevessülü kabul etmeyen selefiler ve Vahhabiler tevessülü kabul edenleri Allah'a ortak koşmakla suçluyorlar. Ve yine sayfa 101'de Alimleriniz sizin şirk olarak kabul edip bunu yapana kafir dediğiniz bir ameli yapıyorlar. Alimleriniz sizin şirk olarak kabul edip bunu yapana kafir dediğiniz bir ameli yapıyorlar demiş. Ve yine sayfa 153'te zanlımca selef şirk içindeydi demezsiniz gibi kasıtlı cümlelerle kendi seleflerinin yolundan giderek okuyucuyu sünnet ve ehli ehli aleyhine kışkırtmak için haya etmeden iftira etmektedir. Yani selefiler Allah'ım filancanın hatırına duamı kabul et gibi meşru olmayan bir şekilde Allah'a dua etmeye şirk böyle yapana da müşrik ve kafir diyorlarmış. Arkadaşlar deminden beri sayfa numaralarını ifade ederek söylediğimiz hoşafçıya ait cümlelere dikkat edin ve dersin başında ifade ettiğimiz Ehl-i Sünnet'in zat ile ilgili tevessül etmeye bid'at dediklerini ifade etmiştik. ehl Sünnet'in zat ile tevessül etme ile alakalı inancı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 Söyleyecek sözleri olmayanlar ve Allah'ın ayetlerine inanmayanlar ancak iftira ile yalan atarlar. Nahl suresi 105. ayette ifade edildiği gibi. Hoşafçı buna şirk, bunu yapana da kafir ve müşrik diyen selefilerin veya kendi tabiriyle vahabilerin kimler olduğunu ve bu sözü nerede söylediklerini bize açıklamalı değil mi? Yani biz dedik ki zat ile tevessül bir daaptır. Ancak Ali Hoşafçı denilen bu şahıs diyor ki selefilerin inancına göre ya Rabbi falanca zatın yüzü suyu hürmetine diye dua etmek selefilerin inancına göre şirktir küfürdür. Biz de diyoruz ki, hoşafçı bize söylesin hangi selefiler veya hangi vahabilerdir, falancanın yüzü suyu hürmetine duamı kabul et diyeni, tekfir eden veya onu müşrik gören hangi selefilerdir, bunu hoşafçının açıklaması gerekmiyor mu? Eğer buna gücü yetmezse ki asla yetmeyecektir, bu bühtanından tevbe edip, iftirasını yaydığı gibi tevbesini de ilan etmeli değil midir? Bu ikisinden birini yapmazsa kendisi de okuyucu da bilsin ki Hoşafçı ehli sünnet düşmanı bütün selefiler selefiler bütün selefleri gibi bir iftiracıdır. Yani eğer o Zat ile tevesül eden birine müşrik diyen bir e, selefileri veyahut vahabileri söyleyemiyorsa kimler olduğunu ilan edemiyorsa o halde kendisi bu durumundan ötürü tövbe etmelidir ve bu tövbesini de ilan etmelidir. Eğer bunu yapamıyorsa o zaman kendisini müfteri olarak addederiz. Yine sayfa 296'da şöyle diyor Ali Hoşafçı Onlara göre, yani kastı kim? Selefiler. Diğer bir tabir yani Vahabiler. Sayfa 296'da diyor ki, Onlara göre birisi için ayağa kalkmak, el öpmek, Peygamber Efendimiz'e Efendimiz, sahibimiz gibi ifadeler kullanmak, kabrini ziyaret esnasında önünde edep, vakar ve kalp huzuruyla durmak, Allah'tan başkasına ibadet etmek anlamına geldiğini söylerler. Doğrusu anlamına gelir. Subhanallah. Doğrusu bu çok büyük bir buhtandır. Yani o bunu söylerken diyor ki onlara göre yani selefilere göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kabri önünde edepten ötürü e, vakar ve kalp huzuruyla durmak Allah'tan başkasına ibadet etmek anlamına geldiğini söylüyor. Ve e, diyor ki e, herhangi birisi için ayağa kalkmak, el öpmek, Peygamber Efendimiz'e, onu, onun tabiriyle, Peygamber Efendimiz'e, Efendimiz, sahibimiz gibi ifadeler kullanmak, Allah'tan başkasına ibadet etmek anlamına gelir diyor. Doğrusu ben selefiyim ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Efendimiz diyen birine veya sahibimiz diyen birine veyahut birinin önünde ayağa kalkmaya e, Allah'tan başkasına ibadet etmek veyahut şirk olarak ifade etmiyoruz ve bunu söyleyen e, bir selefi de ben tanımamaktayım. Hoşafçı ya bu söylediklerinin de Allah'tan başkasına ibadet yani şirk anlamına geldiğini söyleyen Selefilerin kimler olduğunu açıklasın ya da bu iftirasından da tövbe edip ilan etsin. Aksi halde biz ispat ederek hoşafçının müfteri olduğunu ilan ediyoruz. Ardından da şöyle diyor bize göre bu iddialar Allah ve Resulünün razı olmadığı şeriatın ruhuna aykırı Cahilane bir inattır. Bütün bu sözlerden sonra yani sanki selefiler hiçbir ayrım yapmaksızın deminden beri ismi geçen davranışları veyahut sözleri şirk ve küfür görüyormuşçasına ardından da diyor ki bize göre bu iddialar Allah ve Resulünün razı olmadığı şeriatın ruhuna aykırı cahilane bir inattır diyor. Biz de diyoruz ki bize göre de bu iftiralar Allah ve Rasulü'nün razı olmadığı, şeriatın ruhuna aykırı, hezeyan halinde söylenmiş ap açık bir buhtandır. Bu sefer alenen yapmasa da sayfa 277'de görüldüğü gibi Allah isterse istediğine olağanüstü güçler verebilir. Bunlar peygamberler de olabilir insanlar da. Numuneleri gerek sahabede gerekse daha sonra vardır diyerek sanki inkar eden varmış gibi mucize ve kerametlerin varlığını ispat etmeye sayfa 106'da Allah dostlarının yaptıkları kerameti Şeytandan sayanlar sözleriyle de selefilerin kerametleri inkar ettiklerini ima etmeye çalışmaktadır. Yine bu selefiler ve tasavvufçular isimli kitabında istigase teber, teberrük ve tevessülü kapsayan bu kitabında e, mucizeyden mucizeyi haber verirken diyor ki Allah isterse istediğine olağanüstü güçler verebilir. Bunlar peygamberler de olabilir insanlarda. Numuneleri gerek sahabede gerekse daha sonra vardır diyerek sanki inkar eden varmış gibi. Yani gerçekten ehl-i sünnetin bu konudaki akidesi bellidir. İnşallah e, önümüzde gelecek olan sözlerde bunu ifade edeceğiz. Sanki mucize ve kerameti inkar ediyormuş gibi ve yine sayfa 106'da Allah dostlarının Yaptıkları kerameti şeytandan sayanlar sözleriyle de selefilerin kerametleri inkar ettiklerini ima etmeye çalışmaktadır. İbn-i de İbn-i Abdülvehhab da diğer bütün selefilerde kerameti hak olarak kabul edip ona inanmakta, kerameti inkar edenleri bidat ve dalalet ehli olarak görmektedirler. Dikkat ediniz, sanki İbnü Teimiye ve Abdullah bin Wahhab gibi e, ve onların çizgisinde olan selefiler sanki mucize ve kerameti inkar ediyorlarmış gibi cümleler kullanmış. Ancak Ab e, Muhammed bin Abdullah da İbnü Teimiye de e, kerameti hak olarak kabul edip inanmakta, kerameti inkar edenleri bid'at ve dalalet ehli olarak görmektedirler. Allah dostlarının yaptıklarını Allah'tan şeytan dostlarının yaptıklarını da şeytandan saymaktadırlar. Yani bu konuda Ehl-i Sünnet'in çizgisi, menheci budur. Allah dostlarının yaptıkları kerametlerini Allah'tan sayarlar. Şeytan dostlarının yaptıkları bir takım şeyleri de şeytandan sayarlar. Ancak selefiler sizin yaptığınız gibi tersten giderek gösterdiği olağanüstü olayları delil sayıp sahibinin hemen Allah dostu olduğuna hükmetmezler. Önce kişinin söz ve ameline bakar sonra da ondan sadır olan harikula deliliklerin keramet mi, istidrac mı yoksa sihir ve büyümü olduğuna karar verirler. Allah dostlarının da onun iman eden muttafi kulları olduğuna inanırlar. İbadette ortakları olduğuna değil. Yani Selefiler Allah dostlarının gösterdikleri kerametleri Allah'tan sayarlar. Ancak böyle bir hal olağanüstü bir hal gösteren bir kimsenin haline bakar onun akidesine bakarlar, o kişinin inancına bakarlar, çizgisine bakarlar, söz ve ameline bakarlar. Sonra da ondan sadır olan halükulardeklerin e, hal keramet mi, istidraç mı, yoksa sihir ve büyü mü olduğuna karar verirler. Yani hemen her önüne gelene işte bu keramet ehlidir, bu falan ehlidir deyip de onları haşa, Yüce Rabbimizin ortaklarıymış gibi Lanse etmezler, selefiler. Hoşafçının delil anlayışına bakalım. Yine kitabında ifade ettiği sayfa 129'da diyor ki, Zat ile tevessülü kabul edenler, Yaptıkları amellerde muhakkak bir ayet ya da hadise dayanırlar. Dikkat ediniz. Sayfa 129'da biliyorsunuz, zat ile tevessülü bid'at olarak görmekteyiz. Selefilerin bu konudaki inancı budur. O demekte ki, zat ile tevessülü kabul edenler, yani kendi tevessül anlayışlarını ifade ediyor, yaptıkları amellerde muhakkak bir ayet ya da hadise dayanırlar. Yine sayfa 226'da, bizim elimizde gerek sahih, gerekse zayıf, birçok hadis vardır diyor. Yani diyor ki biz zat ile tevessülü meşru görmekteyiz. Ve bunu meşru gören bizler de bu inancımızı alırken mutlaka ayet ve hadise dayanmaktayız. Dolayısıyla bizim elimizde konuyla alakalı olarak hem sahih hem de zayıf birçok hadis vardır diyor. Aslında bu sözde bile kaybediyor ya. Yani bu zayıfı bile burada ifade etmesiyle burada lağvet çizgisinin yanlış olduğunu, usulünün veya bu inancı elde ederken takip ettikleri usulün hatalı olduğu görünebilmektedir. Ancak buna verecek cevabımız vardır. Hoşafçının sahih olanı sahih olmayan, sahih olanı da sahih olmayan delillerini zaten tek tek ele alıp neye ne kadar delil olabileceklerini ortaya inşallah koyacağız. Ancak ondan önce okuyucuya şunu anlatmak istiyoruz. Şer'i bir meseleye gerekçe olacak malzemenin öncelikle şer'an delil olması subutunun sahih delaletinin de gerekçe teşkil edeceği şeye uygun olması icap eder. Yani demiş ki Orhan Kurugüllü Hoca Kuru Güllü Hoca demiş ki, tamam biz senin e, sahih olanı, sahih olmayan, sahih olanı da sahih olmayan delillerine tek tek cevap vereceğiz. Ancak ondan önce şunu ifade etmek isteriz ki, şer'i bir meseleye gerekçe olacak malzemenin, yani şer'i bir meseleye delil teşkil edecek malzemenin öncelikle şer'an delil olması yani delil olabilecek nitelikte olması, subutunun sahih delaletinin de gerekçe teşkil edeceği şeye uygun olması icap eder. Şer'an delil olması sözümüzle rüyanın, keşfin, ilhamın, tecrübenin, alimlerin görüş ve iştihatlarının sıhhatinin bilinmesi genelde mümkün olmayan tarihi olayların ve kıssaların edinle şeriyeden olmadığını kast ediyoruz. Şerhan delil olmasından bizim kastımız budur. Subutunun sahih olması sözümüzle zayıf, sakıt, vahiy, münker ve mevzu rivayetlerin tevhid inancına kökünden aykırı bazı uygulamalarla dinde haram ve helal kılmaya delil olması şöyle dursun, dinde aslı olmayan bir amelin meşru veya müstehap oluşunda bile delil olamayacağını kastediyoruz. Yani bu iki şeye dikkat etmek gerekir. Bunlardan bir tanesi az önce ifade ettiğimiz, az önce ifade ettiğimiz, Şer'an bir şeyin delil olması. Bundan kastımız bunun rüya olmayacağı, keşif olmayacağı, ilham olmayacağı, tecrübe olmayacağı veya alimlerin görüş ve iştihatlarının sıhhatinin bilinmesi bunlar genelde mümkün olmayan şeylerdir. Bundan kastımız budur. Subutunun sahih olması sözümüzle de yani bunun subutunun ee, sahih olmasından kasıt Zayıf olmaması, sakıt veya vahiy olmaması, vahiy olmaması, münker ve mevzu rivayetlerin tevhid inancına kökünden aykırı bazı uygulamalarla dinde haram ve helal kılmaya delil olması şöyle dursun. Bırakınız yani akide ile ilgili meselelerde veyahut helal ve haramla ilgili meselelerde e, hüccet oluşturmasını, dinde aslı olmayan bir amelin, meşru veya müstehap oluşunda bile delil olmayacağını kastetmekteyiz. Delaletin uygunluğuyla ise sünnet ve cemaat ehli selefiler olarak başta sahabe olmak üzere selefin sabit olan delilden ne anladığını ve ne uyguladığını herhangi bir umumi delilden selefin anlamadığı ve uygulamadığı hususi bir sureti kastetmenin uygun ve doğru olmayacağını kastediyoruz. İnşallah bunları açacağız arkadaşlar. Onların kitap ve sünnet naslarını bizden daha doğru anlayıp, kitap ve sünnetin gösterdiklerini tatbik etmeye, bizden daha gayretli oldukları Allah'ın onlardan razı olmasıyla tescillenmiştir. Yani Tevbe Suresi 100. ayette bahsedildiği gibi vasabiqunal ansar ve yani bu ayette Rabbimiz haber verdiği gibi onların kitap ve sünneti e, kitap ve sünnet naslarını bizden çok daha doğru anlayıp kitap ve sünnetin gösterdiklerini tatbik etmeye bizden daha gayretli oldukları Allah'ın onlardan razı olmasıyla Ey yani onlar dünyada iken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı dünyada iken Allah Azze ve Celle onlardan razı olduğunu az önce okuduğumuz Tevbe Suresi 100. ayette de haber verdiğimiz gibi Allah tescillemiştir. Yani Allah onlara ensar ve muhacirden ve onlara ihsanla tabi olanlardan razı olmuştur. Yani ey kıyamete kadar bunların izinde gideceklerden. Çünkü vahiy onların üzerinde iniyordu ve onlar bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinde yetiştiği, Allah Resulü ve Vesselam'ın haber verdiği, ana أَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِهِ diye buyurduğu, ben ve ashabımın üzerinde bulunduğu yoldur diyerek e, haber verdiği, tescillenmiş en doğru, yani mutlak doğru dediğimiz, tek doğru kabul ettiğimiz, Ashab'dır. Kitap ve sünnetten onların anlamadığı bir şey anlamaya ve onların uygulamadığı bir şey bir şeyi uygulamaya kalkmak müminlerin yolundan başka bir yola ittiba etmek olur ki böylesi bir anlayış ve uygulamanın içeriğini dinlemeye gerek bile duymadan dalalet olduğunu cezmedebiliriz. Yani Aynı İmam Malik rahimehullah'ın dediği gibi o gün din olmayan şey bugün de din değildir. Yani o gün din olarak kabul edilmeyen bir şey, din olarak ortaya çıkmamış bir şey bugün de değildir. Veya tam tersi o gün din olan şey bugün de dindir. Yani o gün var olan bugün de aynı şekildedir. Hiçbir şekilde bu değişmez. Aynı bu sözü de dikkate alarak onların anlamadığı bir şeyi anlamaya veya onların uygulamadığı bir şeyi uygulamaya kalkmak, Nisa suresi 115. ayette haber verildiği gibi, وَمَنْ يُشَاكِقِ الْرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ kimdir? Yani diyor ki ayette, kim hak kendisine belli olduktan sonra Rasul'e muhalefet edersen. aleyhissalatü vesselam. Tamam, Rasul'e muhalefet edenleri anladık ve müminlerin yolundan yüz çevirirse müminler kimdir? Bu ayet indiği zaman elbette ki Allah'ın ashabıdır. İşte bu müminlerin yolundan yüz çevirmek onların uygulamadığı bir şeyi uygulamak onların yaptığı bir şeyden de yüz çevirmek olur ki bu da müminlerin yolundan başka bir yola ittiba etmek manasına gelir. Muhakkak bir ayet ve hadise dayandığını Elinde gerek sahih gerek zayıf birçok hadis olduğunu söyleyen hoşafçı belki farkında değil ama el sünnete muhalif inanç ve amelleri olup da Müslüman olduğunu söyleyen bütün sapık fırkalar bu inanç ve amellerinde bazı ayet ve hadislerin hadislere onların umumundan lugavi veya örfi batıl delaletlerine dayanıyorlar. Yani şimdi Hoşafçı hatırlayınız dedi ki demin ifade ettiğimiz gibi diyor ki zat ile tevessülü kabul eden bizler kendilerini kastediyor veya o çizgide olanları kastediyor. Mutlaka diyor dayandığımız sahih veya zayıf birçok hadis var diyor. O halde Hoşafçı şunun farkında değil herhalde. Hatırlayınız Allah Resulü sallallahu ve sellem diyor ki fe inne hazihi'l ümme Sefterek ala yedi bin mille, kuluha fi illa إلا واحدة. Diyor ki benim bu ümmetim yetmiş üç fırtaya ayrılacaktır. Hepsi ateşte olacak, ancak birisi müstesna. Kimdir bu birisi? Denizat v.salâm diyor ki: "Wama ana ve ashabhi. Ben ve ashabımın üzerinde olduğu yolda gidenlerdir." başka bir rivayette diyor ki vahiy el ah. diyor ki o cemaattır yani ehlisin nevel cemaatadır. Şimdi Hoşafçı bizim elimizde mutlaka dayandığımız ayet ve hadis var derken şunu bilmeli ki bu 73 fırkanın da elinde ayet ve hadis var. Yani batıl üzerine olmalarına rağmen bu sapık fırkaların inanç ve amellerinde bazı ayet ve hadislerde onların umumundan gerek lugavi veya örfi batıl delaletlerine dayandırıyorlar. Yani hadisi alıp batıl bir dayanak olarak, yani kendi delaletine aykırı bir şekilde ayet ve hadisi tevil etmektedirler. Öyleyse Kur'an ve sünnetin doğru delaleti, her heva sahibinin anlayışına göre değil, yalnızca selesim fehmine göre, olandır. Ha, demin ki okuduğumuz hayeti, şey hadisi hatırlarsak, Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü hatırlayalım. Benim ümmetimden 73 fırka diyor Aleyhisselatü Vesselam ateştedir ancak birisi müstesna hepsi ateştedir. O birisi kimdir ben vashabımın ashabımın üzerinde gittiği yolda gidenlerdir. Dolayısıyla o halde ashabın fehminin anlaşılması ashabın fehminin yani ashabın anlayışının mutlak doğru olduğunu mutlak doğru olduğunu ve bunun tek kurtuluş olduğunu e, söylememiz gerekir. Dolayısıyla öyle her önüne gelenin hevasına göre nasları tevil etmesi meşru bir davranış olmadığı gibi onun o kimsenin kendi fehmine göre hut ee, birilerinin hevasına göre nasları anlayacağına doğrusu Kur'an ve sünneti selefin fehmine göre anlamasıdır. Yani bizim seleften kastımız da biliyorsunuz ashab'tır, tabi'in ve etba'at tabi'indir. Bu üç dönemdir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı dönem olarak bu üçünü saymıştır. Dolayısıyla Önemli olan her iddia sahibinin delil getirebiliyor olması değil, delil diye getirdiği şeyin iddiasına hakikaten de delalet etmesidir. Dolayısıyla önemli olan her iddia sahibinin delil getirebiliyor olması değil, delil diye getirdiği şeyin iddiasına hakikaten de delalet etmesidir. Yani yani biz kişiden e, delil isterken böyle önüne gelen her delili değil, özellikle iddia ettiği şeyi destekleyecek, ona e, hüccet teşkil edecek delili kastediyoruz ve ona delalet etmesini kastediyoruz. Aynı şunun gibi birileriyle bir yine böyle bir münazaram oldu, acizane benim. Mesela onlar şuna inanıyorlardı. Onlar da bu çizgide olan mutasavvuf kimselerdi. Onlar diyorlardı ki e, e, e, Onlar diyorlardı ki Gaybı diyorlardı. Allah'tan başkaları bilebilir. Maalesef biliyorsunuz böyle hastalıklar var. Bu çevreden de çok şey çıkıyor. Böyle sorunlar yani. Bunlar akidevi sorunlar maalesef. Onlar diyorlardı ki Gaybı Allah'tan başkaları bilebilir. Ben de dedim ki bu sözünüz batıldır. Dolayısıyla bir münazaraya oturduk zannediyorum. Cin suresi 23. ayet veya 26. ayet olacak. Allah-u Alem benim aklımda bakmam gerekir. Ben ayeti delil getirdim. O ayette Rabbimiz buyuruyor diyor ki Allah Azza ve Celle gaybı hiç kimseye açıklamaz. Ancak enbiyadan dilediği kimselere açıklar. Ne demek yani enbiyadan dilediği kimselere açıklar? Buradan kasıt Allah Azza ve Celle enbiyadan dilediğine dilediği kadar gaybtan bilgi verir. Ben bunu getirdim, ben bunu söyledim. Bu ayeti getirince bana dediler ki, e peki dediler alimler dediler enbiyaların varisleri değil midir? Hani peygamberler alimlerin varisleridir diye. Dediler ki enbiyalar dediler, şey alimler dediler enbiyaların varisleri değil midir? O halde o halde dediler enbiyaya açıklayan enbiyaya açıklayan efendim onların varisleri olan alimlere de açıklar böyle bir mantık kurdular ne diyeceksiniz dolayısıyla bu kesinlikle <gülüyor> hüccet teşkil etmiyor ve bu tamamen havaya uymaktır Allah Azza ve celle demiyor ki yani enbiyaya açıklarız ve efendim salihlere açıklarız veyahut ashaba açıklarız demiyor ve hatta biliyorsunuz biz kıyamet alametleri dersimizde de özellikle ashabın kıyametle ilgili söyledikleri sözleri mevkuf hükmünde değil, merfu hükmünde burada ifade ettik. Yani dedik ki bunlar kendi sözleri gibi görünse de bunlar aslında merfu hükmündedir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dayanır. Çünkü ashabın gaybi bir konuda e, kendilerinin söz söyleme hakkı veya hutiyetkisi yoktur. Bunlar Allah Aleyhisselatü Vesselam'dan aldıkları şeylerdir diyerek bunları da ifade etmiştik. <gülüyor> Evet. el sünnet ve diğerleri arasındaki cevheri fark ve alametlerden biri de şudur. Ehli sünnet nasların delaletlerinin gereğini kabul edip iman eder. Dikkat ediniz. Ehli sünnet nasların delaletlerinin gereğini kabul edip iman eder. Diğerleri ise tersten giderek Önceden kabul ve iman ettikleri şeylere Kur'an ve sünnetten deliller bulmaya çalışırlar. Yani El-Sünnet ve Cemaat'ın bu konudaki usulü anlayışı odur ki naslar neye delalet etmişse gereği gereği gibi bunu kabul edip iman ederler. Hiçbir şekilde bunun üzerinde oynama yapmazlar, tevil etmezler. Yani bunu hevalarına uydurmaya çalışmazlar. Ancak bahsettiğimiz bu çevreler ise maalesef şedid, kendi hevalarına uygun olacak şekilde kendi anlayışlarına göre ayet ve hadisleri tevil ederler. Yani kendi anlayışlarını kendi anlayışlarına destek olacak, kendi anlayışlarına delil teşkil edecek şekilde tevil etme yoluna giderler. Yani kendi anlayışlarını Kur'an ve sünnete göre terbiye edeceklerine maalesef Kur'an ve sünneti kendi anlayışlarına göre yorumlamaktadırlar. El sünnet önce delili görüp iman ve amel olmak üzere gereğini yerine getirmeye çalışırken diğerleri peşinen iman ve amel ettikleri şeyleri delillendirmeye çalışırlar. Diğerlerinden olan hoşafçının, yani deminden beri diğer çevreler veya malum çevreler dediğimiz hoşafçının, önceden kabul ettiği şeylere delil bulmaya çalışırken ne durumlara düştüğünü bir örnekle açıklayalım. önceden kabul ettiği ölülere Kur'an okunabileceğine deliller arayan hoşafçı sayfa 62'de Abdullah bin Abba Cenaze namazında Fatiha suresini okuduğu ve ardından sünnet olanın bu olduğunu söylediği Buhari rivayetini aktarıyor. Arkadaşlar kendi anlayışına kendi anlayışına delili tevil eden Hoşafçı'nın ne duruma düştüğünü görmek için bu örneği paylaşıyoruz. Şöyle bir inancı var onun, Ölülere Kur'an okunabileceğini iddia ediyor. Ve bununla ilgili delil arayan Hoşafçı, Sayfa 62'de Abdullah İbni Abbas'ın cenaze namazında Fatiha suresini okuduğu ve ardından sünnet olanın bu olduğunu söylediği Buhari rivayetini aktarıyor. Ve ardından şöyle söylüyor. Üstteki hadiste sahabenin cenaze namazı kılıp ve Kur'an okuduğunu görmekteyiz. Hadis sahihtir. Peygamberimiz yapmış ki Talha'dan yapılan rivayetin metninde sünnettir deniliyor demiş. Tekrar edelim burayı. Onun ifadesidir. Üstteki hadiste hangi hadis o? Abdullah ibn Abbas s.a.v'nin cenaze namazında Fatiha suresini okuduğu ve ardından sünnet olanın bu olduğunu söylediği dikkat ediniz ne yapmış Abdullah İbni Abbas cenaze namazı kılmış ve bu cenaze namazında Fatiha suresini okumuş ve demiş ki ardından bu sünnettir demiş ve bu hadis Buhari'de rivayet ediliyor ardından diyor ki hoşafçı üstteki hadiste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 Müştehit olma şartları taşıyan ve taşımayan herkes bu rivayetin delalet ettiği temel meselenin cenaze namazında sünnet olanın Fatiha suresini okumak olduğunu kolayca anlayabilir. Yani ben hiçbir açıklamayı yapmasam da şuradaki hadisten ne kastedildiğini sanıyorum herkes çok iyi anlamıştır. Tekrar ediyorum hadisi. Hadis şu. Buhari'de kayıtlı hadiste şöyle diyor. Abdullah İbni Abbas sadiyallahu anh cenaze namazında Fatiha suresini okudu ve ardından sünnet olanın bu olduğunu söyledi. Burada neye delalet var? Burada neye delalet var? Burada şuna delalet var. Delil şu. Yani demek ki Fatiha, e, cenaze namazında Fatiha suresini okumak sünnettir. Abdullah İbni Abbas'tan hadisten bu anlaşılmaktadır. Ve bunu kesinlikle müştehit olan veya olmayan avvamdan kimseler bile bu hadisin metnini okurlarsa zahirinden hiç kafa yormadan bunun neye delalet ettiğini gerçekten anlayacaklardır. Hadisi nakleden imamların tamamı da Hadisi sünnetin böyle olduğuna delil olarak zikretmişlerdir. Yani bu bahsettiği beş hadis dediği, beş hadis dediği hadisler ve e, az önce ismi geçen yine Talha radıyallahu anh'dan gelen rivayette de sünnetin bu olduğu zikredilmiş. Şimdi biz merak ediyoruz. Acaba Hoşafçı sahih olduğunu beyan ettiği bu rivayetin delalet ettiği esas konuyla ne kadar ilgilenmektedir? Şimdi biz soruyoruz. Yani biz diyoruz ki, Hoşafçı Efendi sen bu hadisten ne anlıyorsun? Bu hadis sana neyi anlatıyor? Neye delalet ediyor? Veya gerçekten hadisin kastıyla sen ne kadar ilgileniyorsun? Hoşafçı Efendi bu hadisi sen delil getirirken sen neyin peşindesin? Yani bu hadis, bu hadisin delalet ettiği şey seni ne kadar bağlıyor ve seni nasıl terbiye ediyor? Biz bunu merak ediyoruz ve soruyoruz. Sahih olduğunu beyan ettiği bu rivayetin delalet ettiği esas konuyla sen ne kadar ilgilenmektesin? Yani cenaze namazında subhaneke değil Fatiha okunacağını kabul edip böyle amel etmekte midir? yani o acaba bu hadisi getirirken şunu mu söylemek istiyor? E, kim Subhana okumak istiyorsa veya başka bir şey okumak istiyorsa hayır bundan kaçılsın Çünkü bakınız demin Buhari'de kayıtlı bu sahih hadislerde geçtiği gibi sünnet olan budur ve Fatiha okunmalıdır. Derse gerçekten bu isabet olacaktı. Ancak e, böyle mi yapmaktadır? Yoksa hakkında sahih veya zayıf, merfu bir rivayet olmadığı ve sahih olan bu rivayeti gördüğü halde kör taklidi bırakmayıp ya da bırakamayıp Fatiha yerine ve celle sena ukele beraber Sübhanekeyim okumaya devam etmektedir. O halde biz burada bir soru sorarız diyor. Allah selamet versin. Kuru Güllü Hoca diyor ki acaba diyor bu hadisi okuyunca Hani diyorlar ya vecelle sene vecelle okla beraber Subhaneke'yi e, mi okumaya devam etmektedir. İnanınız ki 5 ayrı 5 e, ayrı e, farklı rivayet zinciriyle getirdiği bu hadisi okuduğu halde hadisin esas delalet ettiği şeyle ilgilenmemekte ve gerçekten Hoşafçı'ya bakarsanız Subhaneke'yi okuduğunu Görmektesiniz. Yani bu naztan, bu hadisten maalesef nasibini alamamaktadır. Sünnete ve delile ihtiram, e, ihtiram eden kimse bu rivayeti görüp sahatini bilerek ilim ehlinden büyük bir topluluğun bununla fetva verdiğini öğrendikten sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sünnetini hiç kimsenin görüş ve iştihadı için terk etmez. Yani gerçekten Allah Resulü ve Vesselam'ın sünnetine ve dediyle ihtiramı olan, saygısı olan, teslimiyeti olan bir kimse Allah Resulü ve Vesselam'ın bu emrini, bu sünnetini, bu uygulamasını bir başkasının görüş ve fetvası için terk etmez. Aslında delil diye bir kaygısı olmayan taklitçi de bu rivayetin delalet ettiği esas meseleyi görmezden gelerek ondan önceden kabul ettiği alakasız bir şeye delil çıkarmaya çalışır. Bunu da kasıtlı veya kasıtsız sahabenin cenaze namazı kılıp ve Kur'an okuduğunu görmekteyiz cümlesiyle ve bağlacını yanlış bir yerde kullanarak cenaze namazını kılmak ve Kur'an okumak ayrı ayrı yapılmış şeylermiş gibi hissettirmeye Çalışarak yapar. Allahu Ekber bu nasıl bir fitnedir. Sahabenin öyle diyor dikkat ediniz. Hadisleri söyledikten sonra bu hoşafçı diyor ki hoşafçı efendi diyor ki sahabenin cenaze namazı kılıp ve Kur'an okuduğunu görmekteyiz. Halbuki şunu söylemesi lazım. Sahabenin cenaze namazında Kur'an okuduğunu görmekteyiz. Veya sahabe cenaze namazında Fatiha suresini okuduğunu görmekteyiz. Ancak o ve bağlacını ayrıp farklı bir yere koyarak maalesef kendi anlayışına göre Kur'an ve sünneti tevil etme ihtiyacı hissettiği için bunlar sahabenin cenaze namazı kılıp ve Kur'an okuduğunu görmekteyiz demiş. Sanki cenaze namazını kılmış sahabeler ondan sonra toplanmışlar. Her biri bir cüz eline almış ondan sonra haydi otuz cüz oku bir hatim indirelim arkasından gelsin Fatihalar öyle kendi böyle bir vitrin dini oluşturmuşlar. Bir merasim dini oluşturmuşlar. Maalesef Burada da aynı gayreti görmekteyiz. Amacı delilin gereğini yerine getirmek değil, ön kabulüne delil bulmaya çalışmak olan hoşafçının durumu gerçekten ortadadır. Yeri gelmişken sayfa 63'te henüz toprağa gömülmemiş meyyit ile Gömülmüş meyyit arasında bir fark mı vardır diye sorarak sayfa 63'te yani bu hoşafçının kitabında sayfa 63'te henüz toprağa gömülmemiş meyyit ile gömülmüş meyyit arasında bir fark mı vardır diye sorarak ona Kur'an okunuyor da buna neden okunmasın demeye çalışan hoşafçıya biz şöyle bir soru sormak istiyoruz. Toprağa gömülmemiş meyit ile gömülmüş meyit arasında bir fark mı vardır da Gömmeden önce siz ona dua ediyor Gömdükten sonra ondan size dua etmesini istiyorsunuz <gülüyor> Gerçekten gerçekten çok yerinde bir sorudur Aslında bizim böyle bir ayrımımız yoktur yani Yani biz şöyle bir ayrım yapıyoruz Biliyorsunuz Selef'in e, anlayışı budur. Allah'a hamdolsun bu konuda. Yani kişi işitiyor olduğu sürece kişi kişi işitiyor olduğu sürece e, e, işitiyor olduğu sürece yani ona Kur'an okunması var bunun örnekleri. Onun o Kur'an ayetlerini işitmesi farklıdır. Dolayısıyla biz defnedilmiş bir ölüyle defnedilmemiş bir ölü arasında ayım yapmıyoruz. Bunları tamamen ölü addediyoruz. Şimdi bu şahıs Kitabında diyor ki sayfa 63'te henüz toprağa gömülmemiş meyit ile yani toprağa gömülmemiş ölü ile gömülmüş ölü arasında bir fark mı vardır? Yani böyle bize biraz sitem ediyor ve sitem ederken de diyor ki ne sizin nasıl mantığınız var diyor toprağa gömülmemiş ölü ile gömülmüş ölü arasında fark olur mu diyor böyle bir soru soruyor o halde diyor yani sorarak ona Kur'an okunuyor da buna neden okunmasın yani sanki biz gömülmemişe Kur'an okuyormuşuz gibi bir hava estiriyor orada halbuki biz o ölmeden önceki halle ilgilidir neyse bunu söyleyen hoşafçıya şöyle bir soru sormak istiyoruz diyor madem yani toprağa gömülmemiş ölü ile gömülmüş ölü arasında bir fark mı vardır da Gömmeden önce siz ona dua ediyor, gömdükten sonra ondan size dua etmesini istiyorsunuz demiş. Yani son cümlemiz buydu. Yani ne demek bu? Yani diyor ki madem fark yoktur, siz niçin böyle bir fark gözetiyorsunuz? Hoşafçı'ya söylüyor, bu soruyu soruyor. Madem fark yoktur, gömmeden önce siz ona dua ediyorsunuz diyor. Ama gömdükten sonra bu sefer o kişinin kabrine gidip ondan istemeye başlıyorsunuz. Hani bunun, bu adam meyyitti? Hani bu kişi kabirden, kabirin içinde olmasıyla dışında olması arasında fark yoktu? Madem böyle bir ayrım yapılmıyor, niçin siz gömmeden önce ona dua ediyorsunuz, gömdükten sonra bu sefer siz ondan dua istiyorsunuz? Veya gidip ondan hani gerek zat ile tevessülde kullanılan noktada, gerek gidip ondan bir şeyler, yani onlara göre o ki, ölen kişinin bir tabiri caizse bir e, yeri varsa veya efendime söyleyeyim e, böyle vasıta kılınacak kendisiyle tevessül edilinecek kimselerdense gerçekten bu soru yerinde bir soru olacaktır. İnşallah dersin birinci kısmını burada noktalayacağım. Allah'ın izniyle birazdan e, ikinci kısma ikinci bölümünü yapmaya gayret edeceğiz Allah Azze ve Celle e, bu konunun biz gerçekten bu konuyu doğru anlamışız ancak bu hizmetin e, selefin menhecine muhalefet edenlere ulaşmasını ve bu hizmetle de bu hizmet vesilesiyle de bu kimselerin hidayet bulmasını ben Yüce Rabbim'den temenni ediyorum وهذه والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى ال محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته